nakil Kürsüsü Kur'an ve sünnetten hayata nakil, kürsüsü. <Nakil kürsüsü.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 ya eyyüha allazine amanu attaquوا allaha haqqa tukatihi ولا temutunna illa وأنتum muslimon Ya eyyüha allnaasu attaquوا رabbakum الذي خalقكم min nafsi واحدa وخalق منها zوجaha وبث منهما rijalan kathira ونساء وattaquوا allaha الذي تساءلون alunabihi والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 Değerli Müslümanlar, maalesef şu bir gerçek ki selefiliğe mensup olanların geneli nafile namazlar kılmada, nafile oruç tutmada, Kur'an-ı Kerim'i okumada, Allah-u Teala'yı zikretmede gevşekler. Bu ibadetlere, bu nafile ibadetlere pek önem göstermiyorlar maalesef. İster bu tür selefi olsun, ister... Şöyle bir selefi olsun fark etmez yani ismi selefi olanların genelinde maalesef ki buna biz de dahiliz bu nafile ibadetler çok az Allah bizleri ıslah etsin yani. Kuşluk namazlarımız yok gece ibadetimiz yok normal vakitlerde kılınan nafile namazlarımız yok Farzara bağlı olan sünnetlerde gevşeyiz bu sünnetleri çok kolay bir şekilde terk edebiliyoruz pazartesi perşembe oruçlarımız yok oruç tutmanın sünnet olduğu zamanlarda oruç tutmuyoruz. Bütün bunlar olsa da yani bu nafile olan oruçlar ve bu nafile olan namazlar olsa da gerçekten çok az. Hatta bazılarımızda neredeyse hiç bile yok yani. Yani yine Kur'an okumada gerçekten çok gevşeyiz. Neredeyse hiç Kur'an okumuyoruz yani. Hatta Kur'an okumayı bilmeyenlerimiz var. Zahmet edip de öğrenmiyor. Kaç yaşına gelmiş adam hala Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor. Bu çok büyük bir yani felaket gerçekten. Hadi, diyebilir yani ben işte küçüklüğüm, şuursuz geçti, şuurlu değildim o zaman. İşte İslami olmayan bir aile içerisinde büyüdüm. Epeki ne kadar oldu şuurlanalı? İşte bir sene oldu, iki sene oldu, e bir sene, iki sene içerisinde hala sen Kur'an okumayı öğrenmedin mi? Ya işte yaşımız büyük, önemli değil ki yaşın büyük bile olsa oturacaksın bir küçüğün yönünde Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksin yani. Kur'an-ı Kerim'i sonra hızlandırma konusunda, güzel okuma konusunda gayret sarf edeceksin. Ama böyle bir şey yok. Şuurlanıyor adam ama hiç Kur'an-ı Kerim okuma... Ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenme konusunda bir gayret sarf etmiyor yani. Allah-u Teala'nın kelamı ya. Kaç yaşına gelmişsin, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsun maalesef. Zahmet edip de öğrenme söz konusu değil. Yani bilenlerimizin de çoğu neredeyse hiç Kur'an okumadığı için, çok az Kur'an okuduğu için, çok böyle Kur'an'ı yavaş yavaş okuyorlar, birçok hata yaparak okuyorlar yani. Bunlar çok ayıp şeyler gerçekten. Yine mesela namazlardan sonra yapılan zikirler konusunda çok gevşeyiz. Tek başımıza namaz kıldığımız zaman veya bir imamla namaz kıldığımız zaman... ...farz namazlar, sonra bir takım zikirler vardır değil mi? Ama o zikirleri yapmadan hemen direkt kalkıyoruz yani. Selam veriyoruz, hemen kalkıyoruz. İşte hemen aklımıza tabii şeytan o anda neyse ne hikmesi hep böyle sürekli namazda getiriyor zaten. Hiç namaz dışında aklına gelmediğin şeyler zaten namazda geliyor. Namazda aklına gelince hemen namazı bitirir bitirmez hemen birisine bir şey söylüyorsun. O namazda aklına gel gelmişken hemen söyleyeyim diyorsun. O anda zaten kaynıyor. Birisini arıyorsun, bir şey yazıyorsun, bir şey, birisine bir şey aktarıyorsun... Böylelikle zikirler falan kaynıyor yani. Hadi yapsak bile bu zikirleri böyle teverruken 5 saniye falan sürüyor. Şöyle oturuyoruz zaten namazlarda. Selam veriyoruz. Bir Allahümmeüsselamı söylüyoruz. Hemen bitti. 5 10 13 saniye sürüyor. 10 saniye sürüyor. En fazla 15 saniye sürüyor belki yani. Hadi zikirleri yapsak bile çok hızlı yapıyoruz. Sonra, sup sup sup. Elhamdülillah. Böyle bir zikir yok ki. Hani sup, sup sup diye bir zikir mi var yani? Subhanallah, Subhan. 33 defa değil mi? 33 defa, 33 defa, 34 defa farklı zikir çeçetleri var. Artık 33 defa mesela çekeceksen, 33 defa söylüyor. Parmakların 33 saymayacak. Ama bizimki, yani Sübhan Sübhan zaten hızlı hızlı söylüyoruz. Hız yavaş yavaş söylesek bile, inan toplu 10-15 tane Subhanallah diyoruzdur belki. Toplu 10-15 tane Subhanallah diyoruzdur belki. Tamam, parmaklarımız sayıyor. 1, 2, 3, 4, Baksan 33 tane olur yani. Mesela parmakların sayması değil ki. Mesele dilin sayması yani. Yine mesela dua çok az ediyoruz. Tövbe, var. Çok az yapıyoruz. Dünyanın faniliğini, günahlarımızı, ölümü, ölümden sonrasını çok az tefekkür ediyoruz. Hatta ben herkesi hiç tefekkür etmiyoruz. Nefsimizi hesaba çekmiyoruz. Ve işte bakın bütün bunlar sebebiyle ve bir de bulunduğumuz ortamın fısk ortamı, fucur ortamı, günah ortamı, masiyet ortamı olması sebebiyle, dünyevileşmiş bir ortamda yaşamamış olmamız sebebiyle, iç ortamımızın bozuk olması, Muhatap olmuş olduğumuz, tanımış olduğumuz çevrenin o insanların bozuk olması nedeniyle ve sahi arkadaşlarımızın olmaması nedeniyle yani kendileriyle oturduğumuz zaman hep böyle ayet konuştuğumuz, hadis konuştuğumuz, boş konuşmadığımız dünyaya yönelik ve de ahirete yönelik faydaların yani terettüp ettiği şeylerin konuşamadığımız insanların da olmaması nedeniyle böylelikle ne oluyor işte? Bu ibadetlerimizde terk etmemiz olmuş olması sebebiyle ve bu nafile ibadetleri yerine getirmemiz noktasında gevşeklik göstermemiz nedeniyle de ne oluyor işte? Kalbimiz kararıyor, kalbimiz katalaşıyor ve böylelikle işte farz namazlarımızda, herhangi farz ibadetlerimize ve de nafile bir ibadette bulunduğumuzda huşulu bir şekilde bu ibadeti yerine getiremiyoruz. Niye? Çünkü kalp katalaşmış. Niye katalaşmış işte? Çünkü bu nafile ibadetler konusunda gevşeklik gösterdiğimiz için, neredeyse hiç hayatımızda nafile ibadetler olmadığı için, ortamın kötü olması sebebi az evvel saydığım etkenler bile ne oluyor? Kalp katılaşınca, kalp kararlanınca dolayısıyla senin kılmış olduğun farz olsun, nafile ibadetler olsun, hiç huşulu bir şekilde kılamıyorsun. Bunu haz olarak bu ibadetleri yapamıyoruz yani. Kalbimiz, aklımız başka yerde olmaksızın bu ibadetleri yapamıyoruz. Halbuki sen öyle bir ibadet bıraksın ki huşulun. Kalbin başka yerde, aklın başka yerde, bedenin başka yerde olmayacak. Kalbin de burada, aklın da burada, zihnin de burada, bedenin de burada olacak. Ama kalp başka bir yerde, akıl başka bir yerde, başka şeyler düşünerek bu şekilde kuruyoruz. Niye? Artık kalbimiz katılaşmış. Bundan dolayı yani bu ibadetleri yaparken gerçekten sıkıla sıkıla, içimiz daralarak yapıyoruz maalesef. Ve yine işte kalplerimizin katı olması nedeniyle Müslümanlar, bazı haramları da işleyebiliyoruz işte. Hani bazı haramlara böyle kolay bir şekilde düşmemizin sebeplerinden bir tanesi de işte nafile ibadetler konusunda gevşek olmamız. Bunlar işte kalbi katılaştırıyor ve kalp katılaşınca otomatikmen günahları işleyebiliyoruz, gıybet edebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Bu gerçekten Müslümanlar arasında çok yaygın bir şey yani. Çok rahat bir şekilde birisinin hakkında... Hoşlanmayacak şeyleri söyleyebiliyoruz, gıybetini yapabiliyoruz ve uyarmıyoruz kardeşlerimizi bu konuda maalesef. Kötü rakap takabiliyoruz birbirlerimize, kötü rakapla hitap edebiliyoruz. Harama bakabiliyoruz, Müslüman kardeşimize alay alabiliyoruz. Rencide etmektir, israftır, riya, hasil, sözde durmama, dünyevileşme gibi bir takım günahlar işte maalesef bize yerleşmiş oluyor. yani. Allah bizi ıslasın, gerçekten durum çok kötü yani gerçekten. Yani bu selefiliğe kendisini nispet edenlerin genel durumu yani. Ama mesela diğer cemaatlere bakıyorsun mesela. Yani eleştirdiğimiz, eşliklerin olduğunu, küfürlerin olduğunu veya da bidatların olduğunu söylediğimiz insanlara bakıyoruz ama bu konuda gerçekten bizlerden daha iyiler yani. Bu konulara dikkat ediyorlar. Bu bizim gerçekten zaafımız yani. Bakın Müslümanlar iki tane sizlere hadis okuyacağım. Göreceğiz ki yani nafile ibadetlere karşı gevşeklik gösterdiğimiz için neler kaçırıyoruz bakın. Bu okuyacağım iki hadiste göreceğiz inşallah. Yani şu okuyacağım iki hadis, nafile ibadetlerinin faziletini gösteren hadislerdir. Bakın birinci okumak istemiş olduğum hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi diyor. İnnallaha ta'ala kal. Allah Resulullah aleyhissalatü diyor ki Allah-u Teala şöyle buyurdu. Yani Kutsi İbadisi bakın aktarıyorum. Allah-u bakın bize buyuruyor ki وَلَا يَزَالُ bu يَتَقَرَّبُوا bin بِالنَّوَافِلِي Kulum diyor bana sürekli bir şekilde devamlı bir şekilde nafilelerle yaklaşır öyle ki nafilelerle yaklaşır yaklaşır hatta uhibbehu takip ben onu ne yaparım Severim. Demek ki o zaman Allah-u Teala'ya nafilelerle yaklaşmak neyi kazandırıyor bize? Allah-u Teala'nın sevgisini kazandırıyor. Ama bakın burada dikkat edin. Kulum bana nafilelerle daima sürekli yaklaşır diyor. Vela yazar yani sürekli, sürekli daima, daimi bir şekilde bana nafilelerle yaklaşınca ben onu severim diyor. Dikkat edin. O zaman demek buradan anlıyoruz ki Allah-u Teala'nın sevgisi devamlı bir şekilde yapılan nafilelerle elde ediliyor. Yoksa adam mesela... Bir gün ve hatta birkaç gün nafile ibadette bulunmuş sonra günler boyu, günlerce, aylarca o ibadeti terk ediyor. Ara sıra yapıyor. Yani şu işte Allah'ın sevgisini celbetmek bunlar için geçerli değil. Yani nafile bir ibadet yaptığımız zaman nafile ibadetleri devamlı bir şekilde yapan, sürekli bir şekilde yapan insanlar için geçerli. Yoksa bir gün yapıyor, birkaç gün yapıyor nafile ibadeti sonra uzun bir ara veriyor. Günler geçiyor, aylar geçiyor sonra bir daha nafile ibadetler başlıyor. Bundan bahsetmiyor bakın. وَلَا جَزَالُ abdi يَتَقَرَّبُوا اِلَيَّ bir نَغَفِلْ بَنَا Nafilelerle sürekli daima bir şekilde yaklaşır. Bundan bahsediyor bakın hadis. Eğer daima bir şekilde sürekli bir şekilde insan işte nafile oruç olsun, sadako olsun, işte namaz olsun vesaire bu şekilde ibadetlerle daima sürekli bir şekilde Allah'a yaklaşır, yaklaşır ta ki artık Allah'a, Allah ona ne yapar? Allah onu sever yani. Subhanallah o zaman demek ki nafilelerle yaklaşmak ne yapıyormuş? Allah'a o sevgisini celbediyor. ediyor. o zaman sevgisini ne demek ya? allah sevgisinden daha büyük bir şey, daha büyük bir fazilet var mı? Hangi yani fazilet, sevap olabilir Allah-u sevgisini kazanmaktan yani? Ve Bukhar ve Müslim'de geçen ve her birimizin hemen hemen duymuş olduğu bir rivayette geçiyor ki allah Teala bir kulunu sevdiği zaman onu ne yapar? Melekler de sever. Sonra yeryüzü ehlinin kartlarına da o adamın sevgisini koyar diyor. Ve bu şekilde bütün sema ehli Allah-u Teala bütün sema ehli ve bütün yeryüzündeki insanlar ne yapar? Onu sever yani. İnsanlar onu sevdiği zaman da ona güvenir. İşte ona itibar ederler, ona yardım ederler, ona değer verirler değil mi? Yani bu dünyadaki ecirdir. insanların sevmesi nedeniyle bu insanların değer vermesi, ona yardım etmesi vesaire ona itibar etmesi, onu sevip sayması. Bu dünyadaki ecir bir de Allah-u Teala sevince ahiretteki ecir de siz düşünün. Allah-u sevgisini o zaman celbediyormuş bakın nafile imanetler. Devam ediyoruz hadisi okumaya. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Hani bu hadis bir de farzları eda etmek ettikten sonra geçerli olan bir şeydir yani. Adam mesela farzları eğer eda etmiyorsa, farzlar konusunda eksikliği varsa, haramlar işindeyse o zaman tabii bu hadis geçerli değil yani. Burada nafelerle bana yaklaşır yaklaşır ta ben onu severim kimler için geçerli? Farzları eda ettikten sonra ve haramlardan kaçındıktan sonra ve bunları da ihlası bir şekilde yaptıktan sonra geçerlidir. Yoksa adam neden farzları terk eden birisi ise veya bazı haramlara dalan birisi ise bu geçerli değildir yani. Sonra peki Allah'dan sevgisine celb etti. Allah sevince peki ne oluyor? Fe iza ahbabtu diyor ki Allah Teala ben onu sevdiğim zaman kumtu sema'ahu lladhi yasma'u bihi. Kendisiyle işittiği kulağı olurum diyor onun. kendisiyle gördüğü gözü olurum. Wa yadahu allazi yabtishu ve kendisiyle tuttuğu eli olurum. Wa rijlahu allazi yamshi biha ve kendisiyle yürüdüğü ayağı olurum diyor. Ne demek bu? Elmetteki ki i inancına sahip olanların hulul ve ittihad inancına sahip olanların anladığı gibi değil. Hani buradan kasıt ne Müslümanlar? Ne demek yani kendisiyle işittiği kulağı olurum. Yani o kişi ancak hayır olan şeyleri artık işitir. Subhanallah ne kadar büyük becir. Hani bu kişi bana nafillerle yaklaşır yaklaşır ben onu severim. Artık ben onun işten kulağı olurum. yani artık onun kulağı hayırdan başka bir şey işitmez. Ya dünya hayır işitir ya da ahiret hayır işitir. Ya dünyada kendisine fayda veren bir şey işitir ya da ahirette kendisine sevap olarak dönecek olan şey işitir. Yani asla günah işlemez. Asla bu kulağı Allah'ın meşru kılmamış olduğu şeyleri işitmez. Allah onu sürekli hayır olan şeyleri işitmeye muvaffak kılar. Subhanla hiç günah işlemiyorsun. Ondan sonra bakın onun gören gözü olurum diyor. Yani onun gözü daima hep ne görür? Hep hayır olan şeyi görür. Asla günah görmez. Yine onun eli artık ben onun tutan eli olurum. Yani onun eli daima hep Sürekli hayır olan şeyleri tutar, hayır olan şeylere uzanır. Yoksa hayır olmayan, günah olan şeylere kesinlikle Allah'ın meşru kılmadığı şeylere uzanmaz. Yine onun ayağı da daima neyde çalışır, hep neye gider? Hayır olan şeylere gider. Dünyevi veya da uhrevi olan hayır olan şeylere gider. Asla Allah'ın gazabını celp edecek günahlara asla kişiyi götürmez. Yine mesela buna kıyasen dil de yine buna geçerlidir. Yani onun artık dili hep ne zaman ne konuşur sürekli? Yani dil ki değil mi? Yani dilin bir sürü afeti var. Özellikle bu dillerimiz zaten bizim... Allah muhafaza yani insanları azaba götüren, azaba düşer bir organdır yani. Dilim bile aynı şekilde sürekli seninle konuşacak. Ya dünya ayrı konuşacak ya da ahiret ayrı konuşacak. Asla dilim bir daha işlemeyecek, Gıybet etmeyecek, nemime yok, yalan yok, iftira yok vesaire yani. Sonra bakın diyor ki Rabbimiz. Yani o zaman demek ki ikinci bir. Yani mükafatla nafilelere gevşeklik göstermeyen, nafilelerine dikkat eden kimseler. Bütün organları hakkında Allah onunla beraber olur. Onun bütün organları, kulağı, ayağı, gözü... Dili, bütün organları eline yapar hep Allah-u razı edecek olan dünyevi ve uhrevi hayır getiren, sevap getiren şeylere sürekli muvaffak kılınır. Asla günah işlemez, günah işlemekten korunur. Başka belki üçüncü bir mükafat bakın. وَلَئِنْ سَأَلَن۪ي Eğer benden bir şey istese, benden bir talebese, Ya Rab bana şunu ver, Ya Rab bana bunu nasip et dese, لَاُعْتِيَنَّهُ Ben ona muhakkak veririm. Demek ki o zaman üçüncü bir mükafatta ne nafilelere gevşeklik göstermeyenler için? Allah Teala'ya dua ettiği zaman kişi duasını Allah kabul ediyor. 4. Veley'in isti'azeni le'uizennu. Eğer bana sığınırsa cinlerden, şeytanlardan işte iş yerinin, işte malının kaybolmasının, işlerinin yaymasından vesaire yani artık şer namına ne varsa yani şer namına ne varsa bana sığınırsa le'uizennu ben onu o şeylerden ne yaparım? Korurum diyor. O zaman demek ki Dualara da icabet ediliyor. Sen ne kadar Allah'a yakınlaşırsan o kadar demek ki Allah-u Teala'nın sana duaları, dualarına icabet etmesi o kadar yakın yani. Bu okumuş olduğum rivayeti Bukhari rivayet ediyor. Bir ikinci hadis daha okuyayım inşallah bakın. Resulullah Aleyhisselatü buyuruyor ki inne اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ diyor kıyamet gününde diyor amelleri arasında kendisi sebebiyle ilk hesaba çekileceği amel nedir? İlk hesaba çekileceği, kulların, insanların kıyametünde ilk hesaba çekileceği amel salatuhu, o kişinin neyidir? Namazıdır. Ama mesela bakın başka bir hadislerde, e, şu da geçiyor, yani kıyamet gününde insanlar arasında ilk hakkında hüküm verilecek mesela hangi meselelerdir? Kanlar meselesizdir diyor. Bu hadislerin arasında nasıl cemel edeceğiz? Yani alemler demişler ki, Allah-u Teala'nın hakları konusunda. Çünkü haklar iki tanedir, bir Allah'ın hakları var, bir de kulların hakları vardır. Allah'ın kullara hakkındaki ameller arasında ilk kişinin hesaba çekileceği amel nedir? Namazdır. Ama kulların hakları arasında ilk kişinin hesaba çekileceği meseleler nedir? Kanlar meselesidir yani. Ve ulama diyor ki hadislerin zahirinden anlaşılan diyor ilk kulakları hakkında yani bu kanlar meselesinden insanlar hesaba çekilecek yoksa namaz meselesinden mi? Namaz meselesi. Allah'ın hakları kulların haklarından daha önceliklidir diyerek ilk başta namaz e, namazdan hesaba çekileceği hadislerin zahirını anlaşılıyor diyor alimlerimiz. Sonra bakın devam ediyoruz sure-i Şiran Fe'il saluhat <eyaliki> diyor kişinin namazları diyor. Düzgünse, sahih bir şekilde bütün farzlar eda edilmişse fekat eflaha ve necahha. Bu kimse felah ermiştir, kurtulul ermiştir demektir ve başarıya ermiştir demektir. Bu kimse Allah'ın azabından kurtulacaktır ve onun için Allahu Teala sevap verecektir. Dolayısıyla onun işlediği nafileler ne olacak? Artık zahiden ona sevap olarak geri dönecek yani. Bir zahid fazlalık o ibadetler olarak ona geri dönecek. Ama in fesedet, Eğer ki kişinin kıldığı namazlar bozuksa, nasıl bozuksa yani kişi eğer farz namazları kılmamışsa veyahut da kılmış ama sahih bir şekilde şartlarına, rükümlerine uymaksızın kılmış veya kabul edilmeyecek bir şekilde kılmış yani ya kılmamış ya da kılmış ama sahih bir şekilde değil, makbul bir şekilde değil bu şekilde eğer kılmamışsa fakat خَابَ ve khasire, Hasira o kimsenin olmuştur, kaybetmiştir. O artık sevaptan mahrumdur ve hasira hüsranı uğramıştır. Onun için azaf vardır, ceza vardır diyor. Bakın sonra devam ediyor. Asıl burası yer. Fakat فَاِنْ اِنْ تَقَسَ مِنْ Eğer onun kıldığı farz namazlarından bir şey eksik olursa diyor. Bakın şimdi ilk hesaba çekilecek namaz ya. Bakıyor Allahu Teala. Bakıyor ki onun farz namazlarından bir şey eksik. Kalal Rabbu o anda Allahu Teala der ki meleklerine başka rivayette de buna melekler geçiyor. Meleklerine der ki Allahu Teala daha cevabının cevabını daha iyi bildiği halde der ki Unzuru. Bakın bakalım helli abdi min tatavun feykammala biha ma min fariza. Bakın bakalım bu kulumun nafile namazları var mı? Bu kulumun bir amel defterlerine bakın. Nafile olan, sünnet olan namazları var mı ki o namazlar ile o farzan eksik olan şeyler ne olsun tamamlansın. O zaman demek ki bakılacak eğer ki namaz farz namazlarına bir eksiklik varsa ama bu eksiklikten kasıt ne bakın. İbn-i Abdüberrahimullah diyor ki bak şu girmiyor bakın diyor bunu iyi anlamak lazım. Adam mesela kasıtlı bir şekilde namazı terk etmiş ve bundan tövbe etmemiş veyahutta namaz kılmayı unutmuş daha sonra hatırlamış ama yine de ne yapmamış kılmamış kasıtlı bir şekilde kılmamış nafileler yapmış. İşte bak böyle bir durumda diyor ona diyor nafireleri farz namazların yani eksikliğini gideremeyecek diyor bakın. Adam eğer o zaman kasıtlı bir şekilde terk ediyor ve tevbe etmiyor bundan veyahut da unutmuş sonra hatırladıktan sonra bir daha farz namaz da kılmıyor. Ve bu adam başka nafile namazları da var işte bunun nafile namazları bu farzlarını ne yapmayacak kapatmayacak. Yani o zaman burada kasıt ne böyle olmadığı bir şekilde adam eğer farz namazları kılmamışsa mesela adam unutmuş daha sonra da gerçekten unuttuğu için yani farz namazları kılmamış. Veyahutta işte adam namazlarını kılmış ama huşusuz bir şekilde kılmış. Bazı sünnetleri terk etmiş, zikirleri, duaları terk etmiş. İşte bunlar da bir eksiklik olursa onun kıldığı nafile namazlar ne olacak? Onun farzlarını, bu farzlarını tamamlayacak. Sonra bakın hadis devam ediyor ki "Summe yakunu sairu amali ala Diğer amelleri de böyle. Bakın, bu sırf nafile namazlar için geçerli değil. Sırf namaz için geçerli değil. Aynı zamanda ne için de geçerli bu? Diğer ameller için de geçerli. Mesela farz, zekat, zekat farzı içinde geçerli, oruç farzı, haç farzı, diğer işlemiş olduğum günahlar içinde geçerli. Eğer ki bu farzları yani işlerken eksik işlemişsen bu farzların nafilelerine bakılır. O nafilelerinle ne olur? O farzların eksiklikleri tamamlanmış olur. O zaman demek ki bakın bu okumuş olduğumuz iki hadisten anlıyoruz ki, hulasa özet anlıyoruz ki. Demek ki bir nafile ibadetler her türlü bakın yani bu okumuş olduğumuz hadisler genel anlamda. Yani nafile ibadetler için geçerli. Sadece nafile bir namaz için, nafile bir oruç için geçerli değil. Genel olarak nafile amellerle alakalı iki tane hadis okudum. Ve bu ikisi azizden anlıyoruz ki biz yani nafile ibadetlerde gevşeklik gösterdiğimiz için bakın neler kaybediyoruz. Tekrar özetliyorum. Allah'ın sevgisini kazanamıyoruz. Nafile ibadetlerle Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. Ondan sonra organların günah işlemekten muhafaza edilmiyor. Nafilelerde gevşeklik göster zaman. Ama nafilelere işlediğin zaman organların günah işlemekten muhafaza ediyor. Hatta bu organlar hep dünya ve ahiret hayırları işliyor. 3 Allah'tan bir şey talep etse, dua etse o talebi yerine getiriliyor. Cinlerden, bütün şeylerden Allah'a sınızsa Allah onu koruyor. 3 Dördüncüsü de noksan bırakmış olduğun farz namazlar bu kıldığın nafile namazlarla onarılıyor. Hatta sır namaz için bu geçerli değil. Noksan vermiş olduğun zekat, işte noksan yapmış olduğun farz olan oruç, farz olan hac vesaire diğer Farzlar için de bu geçerli. Nafile olan ibadetlerine bu noksan olan farzın ne olmuş oluyor? Tamamlanmış oluyor ve tam olan bir farz olan ecir alıyor. İşte bu aktarmış olduğum iki hadis olduğum gibi genel nafile ibadetlerin fazileti ile alakalı yoksa her bir muayya nafile ibadetin şeyi vardır yani ayrıca ecirleri vardır. İşte kuşluk namazı için ayrı ecir olan, eciri ifade eden şeyler vardır. Ee, Hadisler vardır gece namazıyla alakalı, pazartesi perşembe orucuyla alakalı, işte ay içerisinde 3 üç gün tutulan o Eyyamul bir denilen işte oruçlarla alakalı, işte Zulhicce ayında tutulan oruçlarla alakalı vesaire böyle muayyan nafile ibadetlerle alakalı bir sürü böyle ecir olduğunu ifade eden hadisler var ama benim okumuş olduğum hadisler genel ifadeden sadece genel olarak nafilelerle alakalı olan hadislerdir. İnşallah başka hutbelerimizde böyle özel olarak hususi nafile olan ibadetlerle Alakalı inşallah hadisleri o ibadetlerden bahsederken de inşallah okuruz. O zaman demek ki Müslümanlar yani bu konudaki gevşekliğimizi gerçekten gidermemiz lazım. Bu, bu ecirlere, bu mükafatlara ulaşabilmemiz için nafile ibadetler konusunda gevşeklik göstermememiz gerekiyor. Kıyamet günlerine keşke nafile ibadetlerim olsaydı, keşke nafile ibadetlerime önem verseydim. Dünya dönebilsem de, nafile ibadetleri işlesem de bu şekilde cennetteki derecelerimi daha da fazlalaştırırsam diye pişmanlık duymamak için, böyle dememek için nafile ibadetlerimize çok önem göstermemiz gerekiyor. Allah bizlere ıslah etsin. Bu söylemiş şolukla şeylerle amel etmeyi bizlere nasip etsin. Bu mükafat bu okumuş olduğum mükafatları tam olarak zihnine, kalbine yerleştirip bunu amele döken kullarından eylesin inşallah. li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 يا حليم يا غفور يا تواب اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعليمنا وتعلمنا خاصة خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالتقوى اللهم نوّر قلوبنا بالإخلاص اللهم اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allahum nsuril mujahidin Allahumma alhiqna bihim ya rabbal alamin Allahumma irzuqna bil ya rabbal alamin Allahumma irzuqna bil ya rabbal alamin Allahum nsur alal mujahidin alal kuff Allahum nsur Allahum nsuril mujahidin alal kuffar ya rabbal alamin Allahumma damil al kuffara tadmiran kabira wal anhum la'nan kabiran kabira ya rabbal alamin qim as sala nakil kursusi Kur'an Kur ve, ve sünnetten hayata naki Türküü noktacom